أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم rıhmanı R-rahim. Faatiyullah ve Rasuluna la alekum türhunun. B-sarıo ilahı manfretemi R-rb kuma cennetin Allahı Allahın birliğine varlığına şahadeden ve gönülleriyle Hakk'ın varlığına Allah'ına tasdik birliğini ikâr edilen. Ve onun Habibi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olup Resulullah'ı her şeyden ziyade severek imanını kemale irdiren Kıyamet gününe inanan, Hakkın cennetine talip, rızasına ragip, cemaline aşk olan müminler Cahiller helak oldu, alimler kurtuldu Alimler helak oldu, amiller kurtuldu Amiller helak oldu muhlisler kurtuldu. Evvela bilmek ve bulmak ve olmak lazımdır. Bilmeyen bulamaz, bulmayan olamaz. Ancak Kitab-ı Kerim'in, Kur'an-ı ilk emri Resulullah'a hitap ederek bizlere ikra bismi rabbikellezi hayak Rabbinin, âlâ olan Rabbinin ismiyle oku. Seni yoktan mar eden Rabbinin ismiyle.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 Halil'le onu şef ve ona itaat eyle ki merhamete layık olasın. İstikbalde makamın cennet menzili mübarek Rıza, Ridvan ve sohbeti Muhammed'te ve civarı Muhammed'te ikal olup Resulullah ile sohbet edersin. İlim, ilim bilmektir. ilim hakkı bilmektir. İnsan kendi hepsini bilmeyince Allah'ı bilemez bu nefis bilmesinin meratibi mertebeleri vardır. Bir nefsinin, nefsinin azine bilirsen hakkın kudretini muhakkak görürsün ve anlarsın. Bir de ayat-ı emfersiyye vücudaki bulunan eşyanın kudret ve kuvvetinin kimin tarafından geldiğini oradaki bulunan sanat-ı ilahiyi görünce hakkı bulmuş ve bilmiş olursun. Geçiyoruz. Allah'a itaat, Resulullah'a itaattır. Allah böylece Kitab-ı Kerim'inde ilan etmiş, Estaizu Billah, ve men yutayır Resul, fakat ata Allah'tır. Her kim ki Resulullah'a itaat etti, Resulullah Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, muhakkak ki kimse Allah'a itaat etti. Bir adam Resulullah'a itaat etmeyince, Hakk'a itaat etmiş olmaz. Zaten Hakk'a itaat edemez. Bu aklı tigre Mevla bulunmaz. Eğer Resulullah peygamberler gelmeseydi bizler kendi kız kardeşimizle, annemizle evlenir. Haymalardan farkımız kalmazdı. Bize haramı helali taraf ilahiden aldıklarıyla talim eden, öğreten, hakkı ve hakkı ve batılığı bilestirliği getiren, akı ve kalayı, nûru ve zulmeti bildiren ve bulduran da öğreten peygamberlerdir. Peygamberlerin seyyidi Hazreti Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bizim bizim peygamberimiz, Allah'ın sevgilisi, mahbubu Merkubu olan Muhammed Mustafa, Allah'ın sevgilisi, bizim de sevgilimizdir. Cenab-ı Hak şimdi Kur'an-ı Kerim'inde, yine diğer bir ayet-i kerimede Estaizu billahi, Bismillah Kul in kuntum tuhibbun allâhe fettebi'ûni yuhve bikumullâhu ve yagfur lekum ve allâhu gafurû rahîm Allah'a giden yollar, bütün mahlukatın nefesinin, her nefesinin adedindedir. Her mahlukatın nefesinin her sayısınca adedindedir Allah'a giden yol vardır. Fakat en kestirme yol, en kısa yol Hazreti Muhammed'in açtığı kapıdır ki İslam yoludur, iman yoludur, ikan yoludur, ihsan yoludur. En kistirme yol İslam ile varılır. Bu nimete erip de bu nimetin kadri kıymetini bilmeyenler, bilmeyenlerin elinden Allah bu İslam nimetini alır. Bir daha tekrar ediyorum, dikkat buyur, kulağını benden yana ver. Her nimet böyledir. Allah verir. Bir adam malik olduğu nimetin kaderi nimetini bilmez, Rabbine şükretmezse elinden o nimet çıkar ve gider. Maddi, manevi. Verilen nimetlere şükredersek Cenab-ı Hak o nimetleri tecdih eder. Ziyade kılır, çoğaltır. Onun için Cenab-ı Hak şart koşmuştur. Le in şekertüm, le ezidenneküm. Eğer siz verdiğim nimetlere şükrederseniz ben size ziyade kılarım. Bu şükür meselesini halk iyi kavrayamamış. Biz sarıklılar da, ülema müstesna, biz sarıklılar da halka bunu iyi talip Şükür denildiği vakitte şükür-i demekle Şükrünü ifadesini zannederiz biz. Bu şükür-i demek zikirdir o. Şükrün fiilen gösterilmesi lazımdır. Şükrün fiilen gösterilmesi lazım. Malik olduğun vücudunun şükrü Allah'a secde etmekledir. Kalbin şükrü Allah'a sevmektedir. Yine vücudun şükrü ve ruhun şükrü oruç tutmakladır. Verilen malın şükrü zekat ve sadaka ve yardımı etmektedir. Güzelliğin şükrü iffet ve ırız ve namusunu muhafaza etmektedir. Verilen ilmin şükrü halkı hakka ve doğruluğa davet ve halkı tencir etmektedir. Yani nurlandırmaktadır, ilimle nurlandırmak onları öğretmektedir. Yoksa illa ben şükür Elhamdülillah Allah beni doyurdun ya Rabbi, yoksulları doyur deyip ağzını burnunu silen ve halkı zekattan ve sadakadan ve yardımdan mahrum eden kimse Allah'a şükretmiş olmaz. Lisanen söylemiş olur ki, bu da bir fazilettir ama inşallah ötekilerin, ötekilerin şeyi yani başlangıcı olabilir. Müslim'i unutmak daha çirkindir. Ama bu, bu şekildeki şükür yerine gelmiş olmaz. Ancak şükür, işte az evvel söylediğim gibi, güzel bir adamın şükrü, Allah'a şükrü, iffet, ırız, namusunu muhafız etmekle. Vücudun şükrü, Allah'a secde etmekle. Ruhun şükrü, Allah'a oruç tutmakla. Malın şükrü, fakir fukaraya tasadduk etmekle, sadakat ve zekatere sahip olmakla ve yardıma hazır olmaktadır. Mesela verilen elbisinin şükrü dahi onu kirletmemek hemen eskitmemektedir. Dikkat, oturduğun yere dikkat edeceksin, şükrünü böyle ifade edeceksin. Acaba anlatabildim mi? Bu şükrü fiilidir. Öteki şükrü ya Rabbi demek şükrü kavlidir. Sözle şükür öteki fiilen şükürdür. Fiilen şükür kavli şükürden daha üstündür, daha eğilir. Onun için çok dikkatliyorum konuşacağım söz acayip biraz ama söylemek mecburiyet hasil oldu. Onun için İslam zulümle ile payidar olmaz, küfür adile payidar olur. Söz değil, evliya Allah'ın sözü. Bir adam İslam'ın, Müslüman'ın müminim dese de, zulmetse, zalim olsa, o kimsenin zulmü fayda aralmaz. O çıkar gider. İslam da yıkılır. Onun için devleti İslamiyelerin yıkıvalarının sebebi, adaletten udur etmişler, zulme sapmışlardır. Zulme sapınca Cenab-ı Hak, çünkü ebele zulümlerden başlar, Allah ve Resulüne itaattan çıkıp isyanla başlar. Onun için bütün mülk İslam'ın elinden, Mülkleri ve devletleri bir sahipleri gitmiştir. Küfar için onlarda adli kavli vardır. Sözle adalet var. Fakat kafirde kafirin paydar olması fiili adaletli olduğundan, olduğundan dolayı paydar olmuştur. Acaba anlatabildim mi? Söz benim değil. Efendim Şemseddin Şivasi Hazretlerinin sözüdür. Kelam benim sözüm değil bu söz. Onun için ister ferdi, ister efendime söyleyeyim devlet bakımından... Çok dikkat etmemiz lazım diyeceğim hadis sahnesinin bir tanesi de budur. Kavulen değil, sözlen değil. Hatta baksana ben bir şey daha anlatayım daha yakına böyle iman yakına gelsin. Bir adam La ilahe illallah Muhammed rasulullah desen, kalbiyle inanmasa bu adam münafıktır. Buna belki bu öldüğü vakitte bunun üzerine namaz kılarlar, onu camiye getirirler, ibadet onun hakkında efendim siz yapar iyi olduğunu da söyleyebilir.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 kendi şeytanlara yana gittiğini der ki onlara ben alay ediyorum der onlar şeytan efendileri ve insizlerle. Bir zamanlar geldi ve ben Allah'a ve Resulüne inandım der. Bunların cehennemdeki makamları makam değil de derekati cehennemin en alt tabakasıdır. Es-Sa'y-i Müllaç'ta Kur'an'dan söylüyorum. Kur'an-ı Kerim'den o kitabından "İnnel münafike nef'i der ki esferinler Onlara yardımcı da yoktur. Orada ebedi kalırlar." Ebedi mi? Evet ebedi kalacağını Allah Kur'an'da ilan etmekte. Biz de böyle söylüyoruz, böyle inanıyoruz. Müminler ebedi saati ererler. Müminler yani lisanla ikrar, kalbe tasdik edenler, la ilahe illallah Muhammed Resulullah diyenler, bunları lisanla ikrar, kalbe tasdik edenler ebedi saadete ererler. Ebedi mi? Ebedi. Elinden verilen saadet geri alınmaz mı? Alınmaz. Ebediyen saati ererler. Bir kere bak efendiler. Ey mümin kardeşlerim. Ey aşk sadıkan. Ey hakka tarifler, Bir kere be deyiz. Allah bunun üzerine bizi sabit kılsın. Ölürken kendi bu kelama, kelamı söyleyelim ki doğru dahil cennete et alıp Bir kimse ölürken son nefesinde La ilahe illallah Muhammed Resulullah derse de cennete diyor peygamber. Hemen cennete girer diyor. Onu da söyleyeyim. Hadis-i şerif ve sabit onu da söyleyivereyim sizlere. Kulağınızda kalsın ve okuyiverin gayet de şey bir adam diyor Lübürüs salatlar yani namazın akibinde vesmek namazın akibinde ayetel kürsü okuyup da arkasından bir kul hüvallah suresi okursa eğer ayet kürsülerin sonra hadis-i şerifte hadisin mali böyle. Bir kul hüvallah okursa ama inanarak tabii değil mi? Hep inanmak işi maşı imanda. Bu <gülüyor> kimseyle cennete girmenin arası bir ölümdür diyor. Ölüm ölümdür diyor perdesi o kadar diyor. Dikkat bir konuştuğum söze Namazın akibinde bir ayet kürsü okuduk. Arkasından bir de Kulhüvallahu Ahad Suresini, İhlas Şerif Suresini şey ettik, ilave ettik. Peygamberimizin söylediği söz aynen böyle. Bunun cennete girmesine bir ölüm manidir diyor. Bir ölüm manidir. Hemen cennete gider diyor. O kadar mühim. Onun için kolay bir iş. Sehil. Gayet sehir sehil. Hep bizim bildiği sureyi celile ihmal etmeyiniz. Hele bu Recep ayında ve Şaban-ı Şerif'te ibadetlerinizi çoğaltınız. Zikrinizi ibadetinizi, tefekkürünüzü çoğaltınız. Şeytanlara tabi olmayın. Kötü yollara gitmeyin. Kötü, yol, kötü yolun sonu yok. Allah'a isyanın sonu yok. Nihayeti bir uçurumdur. Bu uçurumda size şimdiden haber veriyoruz. Allah'a mühtaç olduğun kadar Allah'a ibadet et. Allah'ı tanı. Allah'a zikreye. Allah'ı sev. Mühtaç olduğun kadar. Hangi vakit var Allah'a mühtaç değiliz? Demek ki her anda, her zamanda, her mekanda Allah'a zikretmeliyiz, Allah'a sevmeliyiz. Zaten insana halak eden iki şeydir. Allah'a unutan ve ölümü unutan kimse halak olmuş demektir. Allah'a unutmayan, ölümü unutmayan kimse o adam ariftir, ariftir, ariftir. Çıkar mahtırından ölümü ve Allah'a hiçbir zaman unutma. Allah'a mühtaç olduğun kadar Allah'a ibadet kız. Yalnız rıcayına mahsus yapma. Ama bu rıcayının fazileti ayrıdır. Bu ayda tövbe edenlerin Allah tövbesini mutlaka kabul eder. Muhakkak. Mesela kötü alışkanlıklarımız var. Bazı alışkanlıklarımız sigara gibi, bazı içki gibi falan böyle Allah'ın sevmediği şeyler. Bunlara bu ayda tövbe eden kimseler mutlaka tövbelerine sabit olurlar. Allah tövbelerine kabul eder ve yaptıkları falan da ederler. Ben bir misalini söyledim böyle. Sigara içmek caiz mi değil mi? Ayrı dava da içki haram tabii. Envenime söyleyeyim o ayrı onun münakaşesi. Envenime söyleyeyim böyle kötü alışkanlıklar. Ya başka da ben bu kadar ben söyledim. Daha başka şeyler var istedim böyle kafanda böyle Allah'ın sevmediği şeyler. Kumardı bilmem işkiydi, fışkıydı falan. Bunlara bu ayda tövbe eden kimselerin ama hakkıyla tövbe etmek lazım. Böyle ağızdan tövbe edip kalpte olmazsa tövbe kabul olmaz. Böyle eni ne derek bir daha yapmayacağıma söz veriyorum ya Rabbi sana teslim oldum, beni bu işten vazgeçir diye Allah'a böyle bu şekilde yarım, yollamakla. Hani bazı tövbe vardır ki hemen yaparız bir fena arkasında tövbe yarabbim. aynı şeyi yine yaparız, yine tövbe yarabbim. Bu tövbe değildir bu. Bu istizah çıkar bunun içerisinde. Tövbe, bir hayvanın memesinden sütü sağdığımız vakitte nasıl ki sütü mümediğine şeye veremiyoruz, tövbe böyle olacak. Resulullah böyle tarif etmiş tövbeyi. Allah Bir daha yapmayacağım, etmeyeceğim. Böyle cezmi kastetti. Tekrar ediyorum şimdi. Dikkatli bir konuştuğum sözlere. Cezmi kastetti böyle ağladı, sızladı, tövbe etti. Sonra gene yaptı aynı şeyi. Gene tövbe etsin. O vakit yine ahübe vardır. Niye? Hakikaten terk edeceğini söylemişti. Hakikaten Allah'a söz vermişti. Fakat kaza teratüb Tekrar zuhur etti. Böyle tövbe de tekrar tövbe edebilir. Ama böyle kalbinde tövbe yok. Nedameti yok. Tövbe bir Tövbe estağfurullah. Gene felakete felak devam böyle fenalar. Yani şimdi bu uzatmayalım. Kestirme yoldan. Kötü alışkanlıklarımızı terk etmek isteyenler bu ayda tövbe etsinler. Muhakkak tövbeler müstecav olur ama Allah'a ahu elini iyi ederek ile tövbe eden kimsenin tuttuğu toprak dahi altın olur. Ondan haberin var mı senin? Hadi bir rüsalen vereyim size vakitler ama. Bir yol kesici kutta-u tarik eşkıya var idi. Büyük velilerden kendisi şimdi. Soyduğu insanların, soyar insanları etkiler adresini alırdı. Nerede oturuyorsun? Hangi gitti? İsmini ne derler? Babanın ismi nedir? Herhangi böyle. Hem parasını alır, hem de böyle şey alırdı. Adresini alırdı halkın böyle bu şekilde. Sonra günlerde bir gün gene büyük bir karavan geliyordu. Bu derbent de bir derbent yani eşkıyalar tabii bu arazinin durumunu biliyorlar. Karvanın kaşımı sıkacak bir yere onu soktu kervanı oraya. Orada kervanın bastırdı ama bakıyordu kervana geldiğini oraya girsin falan derken. Kulağına, yani o mencile girsin ki soyacaklar, kulağına sessiz, sözsüz, harfsız bir seda erişti. Ey kervanı gözleyen göz, seni gören var. Eli ayağa titredi, eli boşanlı, bütün ilikleri boşandı. Bu ses nereden geliyordu kendisine? Allah bir kuluna tehdit edecekse eğer, bazen böyle uyandırır fenalı ayet gelerek tehlike edersen bil ki melaikenin sana verdiği ilhamdır. Bak dikkat edin, konuşuyorum. Mesela fenalık yapacaksın, ayet aklına geldi yahut hocanın söylediği söz aklına geldi, bu melaikenin sana ilhamıdır. Eğer Ya Selam ismiyle sana böyle bir ilham gelirse, ki Hak Allahü allah Teala hitap etmiştir. Bunu da böyle bil. Ya Selam ismiyle gelir Cenab-ı Hakk'ın şeyi. Ya Selam ismi ondan sonra arkadan söylerler. Sessiz, sessiz, cihetsiz olur bu iş. Harflen, alan saplan değil. Ve durdu ve adamlarına dedi ki bırakın gitsin şeyi, kervanı. İlişmeyin sakınhanı dedi. Aşağı indi dedi ki ben bu devam ettim. Bu işin nihayeti yoktur. Allah suçları ve günahları affeder. Bugünden itibaren ben bu işi terk edeceğim. Size tavsiyem benim şudur ki bugüne kadar biz bu fıskı fucurda bulunduk. Bu işi terk edelim dedi. Arkadaşlarına, nasihat etti onlara. Onlar e, peki dediler. Kendisine ayrıldılar. Bu zat eline aldı şeyi, adresleri. Gidiyor birer birer kimleri soyduysa kapısını çalıyor. Birisi çıkıyor diyor. Seni şifrenci işte, yerde soydular mı? Soydular. Ne kadar paramı yazılı. Ne kadar paranı aldılar? Şu kadar paramı aldılar. Sen o adamı tanımıyorsun, tanımıyorum. İşte o adam benim. Hakkını bana helal et. Buyurun sana hakkını. Veriyor parayı. Böyle bu şekilde. Ha, hak böyle kaza olunur. Şimdi bunu da söyleyelim. Kıssadan hisse alalım. Hak böyle kaza olur. Onun malını çalmışsın, ötekinin malını dolandırmışsın sonra Ya bir tövbe estağfurullah bir daha yapmam. Olmaz. Hak yerine götürüp verilecek, kaza edilecek. Kimin aleyhinde bulunduysan, kimin aleyhinde bulunduysan o zata gideceksin diyeceksin ben senin aleyhinde konuştum bana hakkını helal et. Yalvarırım sana. Rica ediyorum diyeceksin. İhtira ediyorsan eğer iftira ediyorsan, iftira etmişsen bir cemiyette o cemiyette bulunan halka hitap edeceksin. Ben filan hakkında böyle söylemiştim. İftira ettim o adama. Ben yalancıyım. O adam bu günahtan biridir. Ondan sonra Allah'a tövbe, tövbe edeceksin. Yoksa be illa böyle onu sen dolandır, vur, kır, parazın çal. Sonra estağfurullah. Ben tövbe ettim ya Rabbi. Dersen, ı ıh. biraz güçtür. Çünkü bunu Fahri göstermiş fakat dar olduğu için kıstayı anlatamayacağım. olan hadis adı. Geçiyoruz. Bilenler biliyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi Peygamberken, rahmetellikle alemin iken, sahibi Kur'an iken, sahibi mucizat iken, sahibi mirac iken, Allah'ın mahbubi iken, bunu talim buyurmuştur. Kime aldınsa gelsin, benden alsın, kime vurdunsa, işte Muhammed burada sallallahu aleyhi ve sellem, duruyorum gelsin bana vursun demişti Peygamberimiz. Onun için bu günahla böyle kaza edecek yani evvela hak sahipleri. Aman! Aman kaçınınız! İnsan hakkından kaçınınız! Aman kafir hakkından kaçınınız, firar ediniz! Aman hayvan hakkından firar edin ve kaçınınız! İslam'ın ki filan ahirette belki yani muvazinesi, muhakemesi mu mu olur yer yerine gelir ama kafir hakkı hiç ödenmez. Onun için abay ecdadımız kafir hakkına riaya demişler. Riayet demek, hakkına dikkat riayetler kimse demektir. O düşman muharebe har devlet harbi de har de har de ilan eder. Muharebe meydanında dövüşürsün. Dövüşürsün, kafiri vurursun. Vurdan sonra vur, yaralıya ikinci kurşunu atamazsın. O yaralı derse ki sana şu yaramı sar benim diye kafirin kolunu yarayı sararsın. Müslüman sel çünkü. Su isterse suyunu verirsin, ekmeğini verirsin. Vurdun yaraladın kafire. Çünkü teslim artık tamam. Yani ya vurdu diye öyle demezsin. Malın da kıraması alamazsın. Mahara meydana dahi. O bitti. Mahara. Yaralandı mı bitti. Teslim oldu mu tamam. bitti. Allah'ın emri böyledir. İsteyen yapar, isteyen yapmaz. Yapan mükafata nai olur. Yapmayan hata etmiş olur. Allah'a asi olmuş olur. İşte Müccettin Sultan Murat Kosova Muharebesi Meydanı'nda geziyordu oradan. Birisi suikast hazırladı padişaha. Birinci Murat Hüda ve Hazretleri dedi İslam olacağım bana bir su verin lütfen dedi. Padişah bizzatihi yaralı kafire düşmanına su veriyordu. Padişah ne yaptı? Suikast yaptı ve padişah şehir etti. O da akşamdan dua etmişti zaten. Ya Rabbi ordumu muzaffer et beni orduma kurban et demişti. Duana tecavüle olmuştu. Geçiyoruz. Ve bu parada böyle bu şekilde bu adam paraları dağıttı bu zatı muhterem. Dağıttı, dağıttı, dağıttı ve en nihayette bir Yahudi'ye yüz altın onun parasını almış. Para kalmadı, bitti, tükendi. Gitti, Yahudinin kapısını çaldı, Yahudi kapıya çıktı. Ne istiyorsun dedi. Dedi ki, seni frenci soydular mı? Soydular, kaç paranı aldılar? Yüz mı aldılar dedi. Sen eşkıya tanır mısın o zatı? kanımam dedi, bilmiyorum. İşte o eşkıya benim dedi. Ne sen, hadi karakola. Ben karakola gitmek için gelmedim. Buraya beni dinle bakayım şimdi. Ben sana geldim bu parayı ödeyeceğim dedi. Ben tövbe ettim Allah'a. Tövbe ettim Allah'a. Allah'a tövbe böyle olur. Her gece münadi bağırıyor gece. Duyduğun var mı? Uyumaktan gözlerimiz şişiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın mahvubu iken ibadet ve taattan mübarek ayakları şişmişti. Biz uyumaktan gözlerimiz şişiyor. Bu uyku sana fayda vermez birader. Yakın bir zamanda bir uykuya alacaksın. Uzun bir uyku. Uzun bir uykuya yatacaksın yani yakın zamanda. Uyku gelmeden evvel tek fazla uyuma. Gece Rabbine ibadet et. İbadet edenler kazandılar. Allah diyenler kazandılar. Evet. Gatililer kaybettiler. Ey aşkı sadıka. Rabbil alemini gece ve günlüğünde ediniz Gece münadi bağırıyor. Diyor Cenab-ı Hak. Benden isteyen yok mu istediğini vereyim? Bana tövbe eden yok mu ki ben ona, onun tövbesini kabul edeyim? Ne istersen Cenab-ı Hak'tan. Camii geldin, cami ararsın, camiyi bulursun. Mihrab ararsan mihrab bulursun, imamı ararsan imamı bulursun. Caminin sahibini ararsan onu bulursun. Ona göre gece pek fazla uyuma, gözlerine uyku pek fazla girmesin. Beş vakit namazını kıl, sakın ihmal etme. İhmal ediyorsan yazık ediyorsun. Vallahi yazık ediyorsun. İlk hesap namazdandır. Dövbe kıyamette ilk hesap namazdandır. Sakın namazını terk edeyim deme mümin. Kardeşim, ahbabım, evladım, emşerim. Akranım, kim varsa size söylüyorum. Namazı terk etmeyiniz, namaz kılınız. Ve cemaata gidiniz. Camiler bomboştur. Yapmayın. Sonu nihayeti iyi olmayacak. Ben çok şeyler söyledim sizlere. Eğer duyanlar varsa duydular, ne varsa gördüler. Yapmayın. O korkunç gün gelmeden namazınızı kılınız. O gün ne bel bükülür, ne kafa secdeye iner. Kazık gibi kalınır. Denişe yatırlar adam O gün gelmeden evvel. Çoluğun çocuğun senden korkar. O gün gelmeden Allah'a Allah'a mahbub ol. Allah'a sev, Allah'a itaat et, Resulullah'a itaat et. Senin dostun Allah ve Resulü'dür. Ben sana dedi, param yok vermeye, fakat geldim bedenen çalışacağım, boğaz tokluğuna, işim varsa benim çalıştır, yüz altınluk, kaç sene çalışacaksam çalışacağım dedi. Çalıştır beni. Hakkını ödeyeceğim, senin vereceğim hakkını. Sen razı kılıncaya kadar, çünkü benim, benim sevgilim, benim gözümün nuru, Allah'ın sevgilisi, mahbubu Muhammed Mustafa öyle söyledi. Hasımlarınızı razı kılmadan ahirete gitmeyiniz. Yakalarınıza yapışırlar sonra mahkemeyi kübrada. Allah'ın kadri olduğu gün hiçbir yere kaçamazsın bir tarafa. Dünya mahkemesini kandırabilirsin. Dünya hakimine yalan söyleyebilirsin. O günün maliki ve meliki Allah'tır. Ona yalan olmaz. Hatta seni anlamayın için Kur'an'da Allah şöyle ifade etmiş. Biz o günde elleri konuşturur, ağızları mühürleriz, ayakları şahit tutarız. Sana kitabını, sana okuturlar kendi kitabını. İkra kitabet et kefâ bi'nefsike'l yevme aleyki Okuduğum ayet el yevme nehtimâ alâ ehvâim ve ve teşhedü erculüm mâ O gün günde ağızlar mühürlenir, eller konuşur, ayakları şahit olur. Kötülükten kaçınınız. Zerre kadar kötülükten kaçın, zerre kadar hayra koş. Allah'a mütehac olduğun kadar Allah'a ibadet kıl. Unutma sözünü. Geçiyorum. Peki dedi Yahudi. Ve geniş bir yar vardı. Dedi ki bu dağa, bu tepeyi, bu, yar, bu dağı bu yarın içerisinde doldur. iki iki tarafı bire düz bir burasını tarlayap yap ki senin hakkın ödenmiş olsun bana. Bir koca dağ. Bir tepe, cebel yani dağ dediğimiz bu dağ gibi değil. Bir cebel, orası bir şey böyle. Karşı tarafta da bir dağ var. İkisinin ortasını bu dağı yıkarak oraya dolduracaksın. Burayı düzelteceğim. bir Bu tarla yapacaksın. O bak sana ben parayı iş edeceğim. Peki dedi sabahleyin çıktı. Bismillahirrahmanirrahim. İyi dinle. İyi dinle. İyi dinle. Kulağını benden yana ver. Aldı eline kazım iyi baktı ki ne o dağı oraya iner ne ömrü yetişir buna. Var ya hadiyeti elini açtı. Ya Rabbi sen bana talip olmasaydın ben sana talip olamazdım. Sen bana hitap ettin ey göz sahibi. Ben şakı bir insan insanydım alıyor âlûdeydi. Bana hitap ettin ey bakan göz. Fenalık yapmak için bakan göz. Seni gören var dedin. Şimdi ey gören benim gör şu halime ben acizim işte her şeyi götürdüm yerli yerine. Senin emrine sana itaat ettim. Senin Resulüne itaat ettim. Onun dediği gibi yaptım. Fakat bu yüz altın kalmadı benim elimde. Bu, bu in, benim kudretim haricinde bu da. Ya Rabbi açtı böyle rüsminiyetle göz yaşı dökerek dağ da sallanmaya. Evet, Kadir-i Kayyum Allah kaydı ve o, o şey efendim, ark doldu bir anda. Efendim nasıl olur bu akıl ermez? Sen Allah'ın işini akıl zaten. Sen ak, Allah'ın işini, akıl ölçeme mi kalkıyorsun? Aklın ölçülecek bir dava mı? Bir katıra beynidir, insan zuhura gelsin sonra Allah'a isyan etsin, Allah'a asi olsun, Allah'a inkar etsin. Bunu akıl ölçer mi acaba? Bir katıra beynidir insan olacak, sonra harikini inkar edecek. Akıl bunu ölçer mi? Ölçmez. Bırak onu sen şimdi bu tarafı. Sen iyi tarafını al bu işin. Olur mu olmaz mı diye yaşayıp düşme de hakkın kadir olduğunu düşün. Daha güzel. Doldurdu da gitti diye dedi al. Buyurun sözünde dur beni azat et. Gideyim ben artık. Ne oldu? Doldurdum. Güldü. Böyle şey olur mu dedi. Nasıl olur dedi. 10 senede olmaz o iş. 20 senede olmaz. Ve oldu dedi. Gel bak istersen. Allah-u bak ne yaptı. Geldi bak. Hakkı şaşırdı adam. Peki. Gel buraya dedi. Benim Bizim ahdımız böyledir. Ben sana 100 altın vereceğim. Şimdi bunu doldurduğun için buraya borcunu bana öde dedi. Çaldığını bana verdi. Peki. Bir torba verdi Hazret'e. Hazret açtı. 1, 2, 3, 4, 99, 100 ve evet, torbayı Yahudi'ye teslim etti. Buyurun dedi. Tamam mı işimiz? Oldu. Tamam. Yahudi dedi ki bana arz eyle İslam'ı dedi. Allah seni o şakaletten kurtarıp bu saate irirdi. Ben de şakıyım şimdiye kadar Hakk'a. Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti İsa'nın ve İncil'i ve Kur'an'ı kabul etmez dedim. Şakı bir insan idim. Bana da Allah şimdi bunu hitap etti bana. Bana İslam harizeyle. Şehide en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Vallahi ve tallahi ve billahi benim sana vermiş olduğum torbada altın yoktu. Ya ne vardı? Toprak doldurdum verdi. Çünkü ben okudum ki Tevrat'ta alim ya diyor. Tevrat'ta okudum ki ben diyor bir adam hakkıyla tövbe ederse Hakkıyla tövbe ederse, devam ederse, Allah'a rücu ederse, onun tuttuğu toprak altın olur diyor dedi. Allah bunu yaptığını gördüm dedi. Sen hakkıyla tövbekar oldun, Allah'a makbul oldun, ben de Allah'a makbul olayım. Eşhedü ennâ ben tövbe dedi küfre ve inada ve inkara. İslam ile müşerraf oldu. Allah ve Resulüne itaat ederek merhamete layık oldular.